Ey kendisine gönülden inanan kullarını her zaman koruyup gözeten Allah'ım. Ben naçar kulunu, kadın erkek bütün kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı, dostlarımızı ve sevdiklerimizi önümüzden, arkamızdan, sağımızdan, solumuzdan gelecek tehlike ve musibetlerden muhafaza buyur. Ey Rabbimiz! Hakkımızda kötülük düşünenlere fırsat verme. Sana iman etmiş masum kullarının aleyhinde entrika çevirenlerin komplolarını başlarına yık. İnananlara oyun oynamak isteyenlerin oyunlarını boz. Ve bize haksızlık yapıp zulmedenlere hadlerini bildir. Yüce Allah'ım! Bize düşmanlık yapanlara karşı sen bizim muinimiz ol. Haddini aşıp hukukumuza saldıran mütecavizlerin şerlerini üzerimizden def et. Ehli iman hakkında kötülük düşünen ne kadar şerir insan varsa... ...sen bizi onların şerlerinden ve tuzaklarından koru. Senin o zarar verilemeyen... ...ve ulaşılamayan himayene bizleri de dahil eyle. Kafirlerin azgınlıklarını, ...facirlerin entrikalarını başımızdan defet, Bizleri ebedlere kadar devam edecek olan himayen altına al. Dünya ve ahiret ihtiyaçlarımızı karşıla. Ey şefkati ve merhameti... Varlığı bütünüyle kucaklamış Rabbimiz. Hakkında beslediğimiz hüsnü bizi tasdik et. Et de biz çaresiz kullarını her türlü endişe, gan, üzüntü, keder ve sıkıntıdan seyle. Amin.